Eûzü billahi s-semî'il-alim Mineşşeytanirracim Rabbi eûzü bike minheme zâtişşşeyyatîn Ve eûzü bike rabbi en yahzurun Bismillahirrahmanirrahim Kul eûzü bi rabbin nâsi, melikin nâsi, ilahin Min şerl vesve silhhanas, elledi vesvese fi sordurin nası, min elcenneti ve nas. Bismillahi r rahim İnna Allahu ve malaikatahu, yusalluun ala Nabi. Ya eyu hlezin âmanu. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahü l -aslim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala sefi'i zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba'i bağı belagat. Ol mahzeni fazlı saadet ol andeli bi gülü za gül zarı fesahat muhammed mustafa râ salevat Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ale seyyidina muhammed bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin Allahü Teala, Rahman, Rahim, Malik ve iyya ke nashla'in, ihtinas sırata müstakim, sırata lüzzin an gamte عليهم aleyhim ve lattal'in. Ya Bismillahi وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُّب۪ينٌ اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَل۪يمٌ فَقَالَ الْمَلَئُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِسْلَنَا ve maneraketteğe ki illa lizine hüm erazi lüne badiye rey ve maneraz lüküm aleyne min fazlın bel nezun lüküm kazbi sada kal lahul azim ve belleğine resulüne ve resulühül kelim ve nähnu alem a galıxalıgüne ve razıgüne ve mevlânə min şakirine şahidine bir kalbin selim. Cenab-ı Hak Cibril-i Emin namus-u ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammed enil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'inde hususu ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ve le gad erselna nühen ila kavmihi inni leküm nezirun mübin sadakallahul azim Çok aziz ve muhterem müminler Bugünkü konuşmamda Kur'an-ı Kerim'in insanları irşad etme, yol gösterme hususundaki değişik bir uslubunu izaha çalışacağım. Biliyorsunuz, elhamdülillah Müslümanlarız, inanmış insanlarız. Bize imanımızı, inancımızı, bunun devamı olarak ibadet ve taatimizi nasıl yapacağımızı öğreten hiç bozulmamış bir kitabımız var Hz. Kur'an onu izah eden hadis-i şerifler var o hadis-i şeriflerden ayet-i celilelerden anlayamadığımız hükümleri ortaya koyup bize izah eden alimler biz bunlara müştehitler diyoruz efendim geçmiş İmam-ı Azam Hazretleri gibi İmam-ı Şafii İmam-ı Malik Ahmed İbn Hanbel Hazretleri gibi daha bu ve buna benzeyen zatlar izahlarda bulunmuş. Onların yaptıkları izahlar o devirlerinde sadece sözde kalmamış, yazılmış, çizilmiş kitaplar haline gelmiş ve günümüze kadar devam etmiş. Mevla'mızın murad ettiği zamana kadar da devam edecek ve bize yol gösterecektir. Biz buradan okuyacak, öğrenecek Hayatımıza tatbik edeceğiz. Ha. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle emirlerini, yasaklarını nehi diyoruz buna ilim tabiriyle. Emir ve nehilerini beyan ettikten sonra bir de ayet-i celilelerde geçmiş peygamberlerin durumlarını izah etmiştir. Pey Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'in Mustafa'dan evvel, Birçok peygamberler geçti. O peygamberlerin devrinde insanların peygamberi ile olan münasebetlerini nasıl davrandıklarını, neler söylediklerini ortaya koymuştur. Bundaki hikmet de Allahu alem bir muradihi şudur. İnsanlar insanlar aşağı yukarı aynı durumdadır. Mizaçları vesaireleri farklı olmakla beraber ...hadiseler karşısında tavırları birbirine benzer. Şimdi Cenab-ı Hak geçmiş bir peygamberin o devirdeki insanlarla olan münasebetlerini de bize nakletmiştir ki... ...nakletmiştir. Bunu görün. Bakın insanlar ne yapmış peygamberlerine? Efendim? Bunlar bir takımları yanlış yapmış, bazıları doğru hareket etmiş... Siz de bunları görün, yanlış yaptıklarını siz yapmayın. Doğru yaptıklarını yapıp böylece kendinizi kurtarın. Bunu öğretmiştir. Bugünkü konuşmama mevzu olarak seçtiğim de Hazreti Nuh peygamber ile kavminin arasında geçenlerdir. Şimdi Hazreti Nuh peygamber ee, peygamber olarak insanlığa gelmiş birçok şeyler öğretmiş, öğretmeye çalışmış. Allah hüzüncelinin hikmeti kendisine inanan olmuş, inanmayan olmuş. Şimdi bunu e, biz önümüze alıp burada ökün şey yaptığımız dikkate alıp öğrendiğimiz zaman bize ne yapacaktır? Muhterem müminler, bugün bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e denil Mustafa mübarek müccesetleriyle aramızda değil ama onun bıraktığı insanlığa efendim kıyamete kadar muhafaza edilmek üzere bıraktığı bir kitap Hazreti Kur'an vardır. Onun insanlığa öğrettiği İslam vardır. Bugünkü insanlar İslam'a Kur'an'a karşı aynen peygambere nasıl davrandılar ise bugün insanlar da dine ve kitaba karşı öyle davranmaktadırlar. İşte insanların yanlışları ve doğruları böyle ortaya çıkmaktadır. Şimdi biz de insanız. Bizim de yanlışlarımız ve şeylerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. O zaman şimdi bakalım. İnsanlar Hazreti Nuh'a onun şahsında Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği vahye yani dine Peygambere, kitaba karşı ne yapmışlar? Bugün acaba bu şekilde davrananlar var mı yok mu? Doğrusu ve yanlışı nelerdir? Bakınız bunları göreceğiz. Evvela Hazreti Nuh hakkında Cenab-ı Hak ne buyurur? O, o mev, mevzuyu e, ele alıp izah eden Ayet-i Celileler Hud suresindedir. Hud suresinin, efendim, 25. beşinci ayet celilesi şöyle başlar. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le erselna. Biz gönderdik. Kimi? Nuhen. Hazreti Nuh'u gönderdik. Kime gönderdik? İle kavmihi. İçinde bulunduğu o günkü kavme, o günkü topluluğa gönderdik. Öyle mi? Ne dedi Hazreti Nuh? İnni leküm nezirun mübin Ben size açıkça gönderilmiş size iyiyi, kötüyü, efendim doğruyu, yanlışı öğretecek bir peygamberim dedi. E düşününüz Hz. Muhammedenil Mustafa ne yaptı? Onu da Cenab-ı Hak o günkü göndermeyi murad ettiği, efendim Mekke-i Mükerreme'de o günkü kavmin içerisine gönderdi. Hz. Muhammeden'in Mustafa'da geldi, ben Cenab-ı Hakk'ın size gönderdiği peygamberim dedi. Demek ki Hz. Nuh da aynı şeyi söylemiş. Bunun üzerine neye davet etti? Tam Peygamberim dedi, ne yapmak istiyorsun dedi, ne istiyorsun bizden? Şöyle dedi. 1- Elle ta'budu illallah, Allah-u Celaldan başkasına kulluk yapmamak. Hazreti Nuh'un insanlara öğrettiği budur. Tebliğ ettiği. Hazreti Allah'tan başkasına kulluk yapmamak. Hazreti Muhammeden el Mustafa ne dedi? O da aynı. Demek ki peygamberlerin bütün tebliğ ettikleri esasda birdir. Hepsi Hazreti Allah'a imana davet etmiş. Hiçbirisi Allah ikidir dememiş. Hazreti Allah'ı bırakın da şuna kulluk yapın onu da dememiş. Hepsinin Hazreti Nuh'un dediği de Hazreti Muhammeden'in Mustafa'nın dediği de bu. İbadet eder. Yani böyle iman ederseniz ne güzel. Etmezseniz, etmezseniz ne olur? İnni akhafu aleyküm azabe yevmin elim. Ben eğer inanmaz iseniz ahirette şiddetli azap göreceğinizden korkuyorum dedi. Hz. Muhammedenil Mustafa da aynı şey dedi. Sanki Hazreti Nuh'un insanlığa söyledikleriyle Hazreti Muhammedenil Mustafa'nın söyledikleri ana hatlarıyla aynı. Bakalım insanların tavrı da birbirine benzeyecek mi? O zaman merak ediyoruz, acaba Hz. Nuh'a ne yaptı o günkü insanlar? Öyle mi? Nasıl davrandılar? Şimdi evvela fegalel mele'ullezine keferu. O Hz. Nuh'un kavminin ileri gelenleri ki iman edememiş olanlar <gülüyor> dediler ki: "Men rake illa beşeren mislena." Biz dediler, evet sen peygamberim diyorsun ama biz seni bir insan olarak görüyoruz. Bizden farklı bir tarafın yok." dediler. Yani gözde bir küçük görme var. O günün ileri gelenleri ne yapıyor? Peygamberi sen de bizim gibi bir insansın. Fazla bir değerin yok dediler. Hazreti Muhammeden'in Mustafa'ya aynıyı söylediler. Gelin 20. asra, 20. asra bugün Hazreti Muhammed'in Mustafa ile karşı karşıya muhatap olunmuyor ama onun bıraktığı kitap ve din hakkında Memleketin ileri gelen bir takım insanları, dini küçümseyen, Kur'an-ı Kerim'i beğenmeyen bir tavrı var mı yok mu? Bakın, hiç değişemiş. Demek ki insanlık din karşısında aynı vaziyeti alıyor. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Hz. Nuh'un kavminin küfür edenleri hidayete ermeyenleri dediler ki mene rake illa beşerun mislena biz seni kendimiz gibi bir insan görüyoruz dediler. Peygamberi küçük gördüler. Şimdikilerin aynen dini hafife aldıkları Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ortaya çıkıp efendim zavallı insanlar memlekette bir söz sahibi vesaire olmaya başlıyor. 14 asır evvelki kitabın doğmaları ile kimse efendim ne yapılamaz, ışık tutulamaz kimseye idare edilemez diye Kur'an-ı Kerim'e karşı dil uzatıyor. Sonra bir takım efendim yanlışları ortaya konulup aleyhinde bu yaptığın en azından haddini bilmemektir denilince de tevil etmeye vesaireye kalkışılıyor. Bizim ecdadımız ne güzel söylemiş. Mızrak çuvala sığmaz demişler. Öyle değil mi? Bu defa bu yanlışı yapıyorsun. Ondan sonra da ile kalkışıyorsun. Hiç kimseyi inandıramazsın. Aman bu neyi gösterir? Hazreti Nuh devrinde insanların tavrı neyse 20. asırda da dine karşı insanların tavrı aşağı yukarı aynı. Aynı. Bunu gösteriyor. Ya, biz burada neyi öğreneceğiz? yanlış yapan ile doğru yapanı öğrenip doğru yapanlar gibi olmaya gayret edeceğiz. Bizim şeyimiz de bu. Evet. Ve Peygamber'e böyle dediler. Ve ondan sonra da bakın adamların esseği nedir? Dine uymamaktaki ileri sürdükleri sebep. Bir, Peygamber'e ne diyor? Sen de bizim gibi insansın diyor, küçümsüyor. İki, ve ve ma ne raket, tabeke, illa lizzie nehum eraziluna badiye Biz hem dediler Hazreti Nuh'a, yani Nuh, sana uyanlara inananlara bakıyoruz. Bizim en fakir, en fukara, en efendim makam ve mevkii olmayanlar. Onun için biz onlar gibi olmayı istemeyiz dediler. O günün insanları. Efendim. Ve sizin bizim üzerimize bir üstünlüğümüz de yoktur dediler. Şimdi 20. asırda şöyle içinde bulunduğumuz memlekete bakınız. İbadet ve taatte bulunanlar ile efendim dine, diyanete ve peygambere karşı inanma ihtiyacı, ibadet yapma ihtiyacı hissetmeyen adamların içtimai durumu, sosyal durum diyorlar ya, mali durumuna ve sosyal vaziyetine şöyle bir bakın. Aynen Hazreti Nuh'un devrinde olduğu gibi. Öyle mi? Aynen onun gibi. Ne diyorlar? Efendim dine uyanlar fakir fukara'dır. Zenginin yok efendim dine ihtiyacı yok diyen bir havaları vardır. Ama Allah'a çok şükür bu bir bir hidayet işidir. Hidayet nasip olduğu zaman Cenab-ı Hak mali bakımdan imkan verdiklerine de ne yapıyor? hidayetini nasip ediyor. Ama görüyoruz ki, görüyoruz ki, memleketimizde ha, bir kısım insanlar böyle dinden diyanetten uzaklaşıyor. Bu uzaklaşmanın sebepleri vardır. Mesela bakıyoruz, bir okuyamamış insanlar eğer ailede de terbiye almamışlar ise cemiyette bir bozulma var. Gençler eğer din öğretilememiş ise bu gençlerin bozulmasında yaşlar o kadar aşağıya iniyor ki çocukların bozulmasında neredeyse bülüv çağına ermeden evvel çocuklar bir takım yanlış alışkanlıklara sigaradır, efendim bilmem içki, eroindir vesairedir bunlara alışmaya başlıyor. Şimdi işin kötü tarafı da kötü tarafı da bu kötü alışkanlıkları baside ircai ediyor, bu hiçbir şey değil. Mesela aynen şimdi bizim memleketimizde sigara denildiği zaman, yok canım, yani pek fazla bir utanılacak bir şey bile değil. Adamlar ne yapıyor, ne yapıyor, elini alıp sokakta ala mele innas açık insanların önünde içiyor, tüttür, hiçbir korku şeyi yok, endişesi yok. Acaba bu nedir, neyin nesidir diye düşünmüyor. Muhterem müminler, size şunu söyleyeyim. Bugün sigara insanlar için çok büyük hem tehlike, dini hükümler bakımından da haram olduğuna dair, dair birçok kitaplar vardır. Ayrıca, ayrıca ve merhum Mehmet Emre diye bir hocamız vardı, müftü. Türkiye'de birçok vilayetlerde müftü yaptı, müftülük yaptı, icazetli bir hoca. Ayrıca fetvalarım diye de bir iki ciltlik eser bıraktı. Fetvalarında bakınız sigarayla alakalı uzun uzun izahlarda bulunur. Siz bazı insanlar nedir? İnsanoğlu şöyle olmuş, efendim, kendisi kullandığı için ona sorduğunuz zaman kılıf aramış. Bu hoca da olabilir. Öyle mi? Hoca da olabilir. Kendisi alışmıştır o işe, ne yapar? Sen bunu niye yapıyorsun dediğin zaman, yok bu mekruh idi de, yok zengine şöyleydi de, yok fakire böyleydi diye kılıf arayacaktır. Yani nedendir bu kılıf? İnsanların o sorması onu rahatsız ediyor. İçinden de vicdanı ne yapıyor? Bu niye ben bu kötülüğü yapıyorum diyor, bunu yapıyorum. Ondan sonra rahatlamak için ne yapıyor? Kılıf arıyor. Çare arıyor ve bir tane efendim bir rivayet buluyor diyor ki bu peygamberin devrinde yoktu diyor bu sonradan çıktı diyor vesaire diyor böylece bir efendim kendi kendisine bir izah tarzı bularak rahatlamak istiyor onun için filozof ne demiştir bilir misiniz insanlar kendilerini aldattığı ölçüde rahatlık hisseder. kendisini aldattığı zaman ne yapar rahatlık hisseder demek ki bu bir şey değilmiş der, der halbuki öyle değil bugün bugün melekler insanların rahatsız olduğu şeyden melekler rahatsız olur bu hadisi şerifle sabittir İnsanların rahatsız olduğu husustan melekler rahatsız olur. Onun için cuma günler mutlaka yıkanmayı Peygamberimiz niye tavsiye etmiştir? Vücutta insanı rahatsız edici ter kokuları geliştiği zaman melekler de bunda rahatsız olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet dahil bulunduğunuz yerlerin niçin temiz tutun diye tavsiye etmiştir? Melekler insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olur. Peygamberimiz cemaate insanları teşvik etmiş ama insanları rahatsız edici kokulu taşıyan efendim ne gibi soğan, sarımsak vesaire gibi şey yiye, yiyenlere ne buyurmuştur? Bunlar bu koku ile cemaate gelmesin buyurmuşlardır. Bakınız. Şimdi sigaranın kokusunu Acaba soğan sarımsakla mukayese etmek imkanı var mı onu içmeyene sorun siz öyle mi onu içmeyene sorun ama bir odada üç beş kişiyi oturtmuşsunuz hepsi soğan sarımsak yemiş onlar birbirine kokmayabilir ama onu yemeyen birinin yanında ne rahatsızlık verdiğini düşünün. E bir yerde on kişi var, onu da sigara içiyor. Onların birbirine fazla ne olmaz? Koku rahatsızlığı olmayabilir. Ama onların ne kadar rahatsız edici olduğunu içmeyenin yanında sorun. Öyle mi değil muhtemelen? Yani İslam'ın prensipleri her şeyinde bir hayır vardır. Onun için Bakınız C Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem gerek bütün peygamberler insanlara bu doğru yolları gösterirken insanlar kendi hava ve heveslerine uygun şekilde izahlar yapıp peygamberleri, kitapları dini hafife almıştır. Küçümsemişlerdir. Halbuki hafife almak küçümsemek çok yanlıştır. Ha. şimdi Peki bunun üzerine peygamberler evvela akıl ve mantık yoluyla insanları ikaz etmek istemiş. Akıl ve mantıkla. Bunun için Hazreti Adem ne buyuruyor? Şey Hazreti Nuh ne buyuruyor bakın. Gale. Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Madem siz beni küçümsüyorsunuz, bana kıymet vermeyip inanmak istemiyorsunuz. Era raeetum in kuntü ala bayyinetin min rabbi" ''Ben Rabbim'den bir delil, bir hikmetle gönderilmiş isem'' ne dersiniz? Şimdi konuşuyor onlara. ''Rabbım beni efendim bir delille, beyine ile gönderdi. ''Ve atani rahmetem min ındihi'' ''Kendi indinden peygamberlik verdi de'' ''Fe ummiyet, fe ummiyet aleyküm'' ''Bu sizin gözünüzden gizlendi ise buna ne dersiniz?'' Öyle mi? Bakın bena peygamberlik vermiştir Cenab-ı Hak, peygamber olarak göndermiştir ama sizden bunu gizlemiştir, siz bunu göremezsiniz. O zaman ayrıca buna, buna ne dersiniz? En enül zimu kumuhe ve en tümleha karihun. Siz istemediğiniz halde ben sizi zorla Müslüman yapacak değilim demiştir. Aynen peygamberimiz Hazreti Muhammedenir Mustafa da böyle ben size sadece tebliğ edeceğim sizi zorla müslüman yapacak değilim keza 20. asra gelin bugün peygamberimiz adına onun yaptığı hizmetleri yapanlar aynı şeyi yap yapmaktadırlar yani zorlama vesaire yok ama doğru budur hakikat budur budur sizi zorlamıyoruz Allah'ın emri ve beyanı budur demektedir bizim yaptığımızda budur daha fazla bir şey yok Ha, burada insanlar hemen hemen kendilerini bir nevi müdafaa etmek üzere şöyle diyebilirler. Ya sen de bu dini şey yapacak değilsin ama yani böyle hizmet yapacak değil. Burada bir menfaatin vardır. Öyle mi? Buradan bir istifaden vardır. Bu her devirde insanların hatırına gelmiştir. Onun için Cenab-ı Hak her peygambere de bunu söyletmiştir. Buyurmuşlardır ki her peygamber... Ve ya kavmi la eselukum aleyhi malen ben size bu peygamberlik hizmetimin karşılığında sizden ücret istemiyorum. Sizden bir mal, bir menfaat talebi de bulunmayacağım. İn ecriye benim ücretimi, benim mükafatımı verecektir kim in ecriye benim ücretim olmadı İlla alallah hazreti Allah'ın üzerine oldu. Benim ücretimi O verecek. Bugün alimlerin hepsinin diyeceği bu olmalıdır. Ne yapacak? Benim ücretimi Hazreti Allah verecek. Ben size dini öğretmek, dini tebliğ etmek karşılığında sizden ücret istemiyorum. Onun için ne yapamazsın? Bana istismarcı diyemezsin, öyle mi? Nitekim Yasin-i Şerif suresinde de kendi söylediklerine inanılacak Arkasından gidilecek bir alimin iki vasfı anlatılmıştır. İki, bir, dini öğretme karşılığında ücret istememek, yani istismarcı diyemezsin. İki, söylediğini kendi hayatında yaşamak. Bu iki şey olduğu zaman bu insanın arkasından gidilir. Dö, efendim ne yapmıyor? Ücret dini istismar edip menfaatine vasıta yapmıyor. İki, söylediğini yaşıyor. Bu iki ölçüyü alın elinize televizyon ekranına çıkanlarında vaziyetlerine bakınız öyle mi birçokları ne haldedir yani e acaba söylediklerini yaşar durumda mıdırlar öyle mi yoksa söylediklerini yaşamayan bir takım şaşar durumda mıdırlar ne vaziyette olduklarını herkes takdir edecektir. Onun için bunların birçoğuna itimat edilerek arkasından gidilemez. İşte bütün Müslümanlar bunları bilmelidir. O zaman bunlar efendim şöyle diyeceklerdir. Nitekim peygamberimize de Hazreti Nuh'a da demişlerdir. Biz bu mevkiimizle, bu makamımızla senin yanındaki o efendim fakir, fukara, alel ade insanlarla beraber olmayı istemeyiz demişler. Bunun üzerine de bakınız ve ma ene bi tari dillezine amenu. Hazreti Nuh diyor ki: Ben iman edenleri yanımdan uzaklaştıracak değilim diyor. Diyorlar ki: Biz onlar var iken seninle beraber olmayız. Hazreti Muhammedenil Mustafa'ya da aynı şeyi söylediler. Açıkça pazarlı getiler. O fakir ve fukara Müslümanlar yanında biz onlarla beraber aynı mecliste oturmak istemiyoruz dediler. Hatta Peygamberimizin o arada bir tereddüdü oldu. Cenab-ı Hak derhal Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek akşam sabah Allah rızası için Hazreti Allah'ı zikredenleri bırakma Habibim buyurdu. Evet onlardan ayrılma ve Peygamberimiz onlarla diz dize otururdu. Bazı fakir sahabe şöyle diyor. Peygamberimiz bizimle oturur Mevla'nın emriyle. ''Ya Resulallah artık kalkalım demedikçe bizim yanımızdan ayrılmadığı olurdu.'' diyor. Hazreti Nuh'a da aynı şeyi söylemişler. Onun için ne diyor? Efendim, ben diyor, o sizin arzunuza göre yanımdan Müslümanları ayırmam. Hatta dahası var. İşin devamında eğer öyle bir yola girse Allah korusun, o fakir Müslümanların hatırı Cenab-ı Hakk'ın önünde öyle yüksek ki, eğer peygamber böyle bir hataya düşmez, muhafaza edilir. Peygamberler masumdur. Eğer yaparsanız cezalandırırım diyor Hazreti Allah. Nitekim bakınız veya kavmi men yensuruni minallahi in terettühüm e fela Düşünmez misiniz ben o müminleri yanımdan uzaklaştırsam Hazreti Allah bana bir ceza verirse kim yardım edebilir diyor Hazreti Nuh. Evet, Mevla bana ceza verirse onun için gönlü yüksek gönlü ve kalbi temiz Müslümanlar fakir de olsa onların kıymeti çok yüksektir Cenab-ı Hakk'ın endinde Cenab-ı Hakk'ın endinde onları öyle olma ve onlar ile beraber bulunabilme büyük nimettir iyilerle salihlerle beraber olma bunun üzerine bir de müminler hakkında insanların hatırına gelen şudur madem ki bunlar Allah'ın sevgili kullarıdır e niye fakirler başlarındaki peygamber bunları neden efendim maddi bakımdan kalkındırmıyor şimdi de ne derler din madem ki bu insanları niye zengin yapmıyor öyle mi bakın işte müslümanız diyenlerin hali böyle bunun üzerine Hz. Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh'a bu suallere, bu efendim ihtimallere cevap vermek üzere, vele akolu leküm indi hazainullah, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum de Yani din bir menfaatin şeyidir, sebebi olmaması için peygambere bunu söyletiyor Cenab-ı Hak. Dinin vasıtasıyla ile dünya menfaati elde etmeyi düşünmeyin. Cenab-ı Hak dünyayı Razak ismi şerifi'nin icabı olarak veriyor. Öyle mi? Bunu dünyada Rahman ismiyle tecelli ettiği için mümin'e de kafir'e de veriyor. Rahman ismi şerifi. Eğer Rahman ismi şerifi olmasa dünyada kafir olanlar nefes alıp veremez. Bakınız, Rahman ismi şerifinin icabı budur. Dünyada böyle Rahmaniyetle tecelli ediyor. Ahirette ise sadece Rahim ismi şerifiyle tecelli edecektir. Rahim ismi şerifiyle muamele yapacak. Onun için ahirette ehli küfre cennetten zerre kadar yer yoktur. Evet, bakın iyilikten zerre kadar nasipleri olmayacak. Çünkü orada... Rahmaniyetle tecelli olmayacak. Orada tamamen Cenab-ı Hak Rahim ismi şerifiyle muamele yapacaktır. Dünyada Rahman'dır. Onun için hatta burada öyle esrar vardır ki, Fatiha-i şerifenin sevakıtı diye harfler vardır. Bu Yani Fatiha-i şerifede o harfler yoktur. Eğer o harfler Fatiha'da olsaydı öyle bir esrar vardır ki ehli küfür yeryüzünde ayakta duramazdı dura bazda. Eğer Rahman ismi olmasaydı ehli küfür yeryüzünde bırakın bu refah vesaire vesaireyi, e, nefes alıp verme imkanı da bulamaz. Bütün bunlar Mevla'nın yeryüzünde Rahman ismiyle olan tecellilerinin neticesidir. Her şeyinde bir hikmet vardır. Bunu böyle bilip bu şekilde inanıyoruz. Evet. Şimdi durum bu noktaya gelince Hazreti Nuh'un beyanları, ifadeleri karşısında, ifadeleri karşısında ehli küfür artık cevap verecek durumu kalmadı. Kalmayınca Hazreti Nuh'a şunu söylediler. Dediler ki: Galu ya Nuh kat cadeltena fe ekserte cidalena. Bizimle çok mücadele ettin. Bize çok şeyler söyledin, evet, şimdi biz yine inanmıyoruz, en sonunda diyorsun ki azap diyorsun, eğer doğru isen o vaat ettiğin azabı getir, dediler. Öyle mi? Şimdi insanlar da hakikaten iyice azdığı zaman böyle oluyor, azıyor, içki masasında oturuyor vesaire yapıyor, Allah dediğiniz varsa haydi bana ceza versin bakayım diyor öyle mi? Allah dediğiniz haydi şunu yapsın bakalım diyor. Mevla-i Zülcelan Sabur ismi şerifiyle ne yapıyor? Onlar cehennemde yerlerini alacağı kadar fırsat veriyor. Fırsat veriyor. İnsanlar da bunu görünce aldanıyor. Diyor ki bak hiçbir şey yapmıyor. Yaptığı da olur ama onu onu herkes ibretle anlayamıyor. Yaptığı da olur. Hazreti Kur'an'a hakaret ettikleri, Allah bize ne yapacak, yapabilecek bir şey varsa yapsın dedikleri zamanlarda, mevzii de olsa Hazreti Allah'ın neler yaptığı nedir? Vardır. Vardır. Ama onu ibretle anlayabilecek insan lazımdır. Eğer bir kimsenin basireti bağlandı ise, eğer bir insanın hidayeti mukadder değilse o mevzuda da konuşmak ve düşünmek istemez ve der ki bu işe Tanrı'yı karıştırmayalım der. Nedir bu başımıza gelen dediğin zaman bu işe Allah'a karıştırmayın der. Ha, yani hidayet mukadder değil. Hazreti Nuh'a da aynen böyle dediler. Haydi sen dediler şeyse getir azabı. Hazreti Nuh şöyle dedi. Gale. اِنَّمَا يَعْتِيكُمْ بِهِلَّهِ اِنْشَاءِ Hazreti Allah dilerse azabı kendisi getirir. Benim azap getirmek, götürmek diye bir şeyim yok. Ben sadece size söylemek ve haber vermekle mükellefim dedi. Bizim Müslümanların da yapacakları budur. Cenabı azabı getiren de götüren de Hazreti Allah'tır. Biz ancak söyleriz. Ve ma entum bi ama şuna da inanırız ki siz böyle tepinmekle böyle Allah'a isyan etmekle onu aciz bırakamazsınız. Mutlaka Cenab-ı Hak bir gün sizin hakkınızdan gelir. Öyle mi? Hakkınızdan gelir. Onlar eğer gücünüz yetiyorsa acabı getirin diye iddia ediyorsa biz de onlara ancak şunu söyleriz. Eğer gücünüz yetiyorsa siz de dünyada ebedi kalın. Öyle mi? Ahirete gitmeyin. Eğer gücünüz yetiyor ise siz de biz ne diyoruz? Bu dünyada olmasa dahi ahirette bu işin hesabı var. var. İnanmıyorsanız, ahirette böyle bir şey yok diyorsanız gücünüz yetiyorsa dünyada kalın efendim refahınızın içerisinde devam edin. Şöyle düşünün, eğer devam etmek dünyadan memnunsunuz, öyle değil mi? Aa, memnun olduğunuz bu hayatın içerisinde devam edip kalın. Eğer selahiyet elinizde ve sizin istediğinizi kendiniz yapıyorsanız böyle devam edin. Şimdi durum böyle devam edince Cenab-ı Hak Hazreti, işte Hazreti Nuh'a nihayet emrini verdi. Buyurdular ki, Ya Nuh, ya Nuh bizim nezaretimizle bizim vahyimizle bir gemi yap buyurdu bizim nezaretimizle ve bizim vahyimizle bir gemi yap nitekim ayeti de bakınız buyurdular ki Cenab-ı Hak estaizu billahi ha, e, yanu vesnail fülke fülk Arapçada gemi demektir vesnail fülke bir gemi yap. Neyle? Bir ayünina bizim nezaretimizde ve vahyina bizim vahyimizle vahyimizle bir gemi yap. Bundan sonra vele la tuhatibni fillezine zalemu zulmedenler mevzuunda da bizden bir talepte bulunma artık. Şimdi hükme yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak Önce onları ikaz etmek üzere her şeyini peygamberi vasıtasıyla onlara bildirdi. Ama onlar küfürde devam ediyor. Şimdi artık nihayete yaklaşıyor. Onun için Cenab-ı Hak, ''Ya Nuh sen bir gemi yap, bizim nezaretimizle biz sana Cebrail aleyhisselamla nasıl yapacağını göstereceğiz. Öyle bir efendim gemiyi yap, Bunlar da artık iman etmeyecekler. Bunlarla alakalı da bizden bir istekte bulunma. Öyle mi? Neden? Neden bir istekte bulunma? İnnehum murabun. Çünkü hüküm verildi onlar boğulacak buyurdu, cezalanacak. Allah muhafaza buyursun. Bakınız hükmü ilahi geldi onu değiştirme imkanı yoktur. Yani Mevla hüküm vermiyor kolay kolay. Ama verdiği zaman, verdiği zaman haklı olarak hüküm veriyor. Çünkü bu hükmü neden verdi Cenab-ı Hak? Bakınız evvela ve uhiye ile nuhin. Nuh'a vahyettik. Vahyolundu Nuh'a diyor. Şöyle vahyettik. Ne dedik? Ennehu len yukmine min kavmike illa men kat amene şu ana kadar sana iman edenler var ya ya Nuh, evet bak görüyorsun etrafında sana iman edenler evet oğlumdan uşağından ailenden etrafındakilerden sana şimdiye kadar iman edenler var evet bilesin ki bundan sonra sana iman edecek kimse yok buyurdu Cenab-ı Hak Hükmü İlahi Mevla her şeyi biliyor Hazreti Nuh'a bundan sonra sana iman edecek yok buyurdu. Evet, o kapı artık kapandı. Bundan sonra şimdi sen gemiyi yap bizim nezaretimizde. Ondan sonra bizim emrimize bak. Ve yasnaul Gemiyi Gemi yapmaya başladı Hazreti Nuh. Gemiyi yapmaya başladı. Ve kullema merra aleyhi meleun min kavbihi. Kavminin ileri gelen, kendini beğenmiş, küfür içerisinde olanlar her ne zaman Hazreti Nuh'un yanından geçiyor, sahirû Minhu onunla alay ediyorlardı. Diyorlardı ki, hani peygamberim diyordun şimdi marangozluğa mı başladın diyorlardı. Onlar böylece bilmiyorlar haklarında ne hüküm verildi, ne olacak ama böylece alay ediyorlar. Bunun üzerine Hazreti Nuh da onlara bir ara şöyle dedi. Gali, Hazreti Nuh da İntesharu minna Evet bizimle siz alay ediyorsunuz ya fe inna bizde bizde bizimle alay ettiğiniz gibi yakında göreceksiniz sizinle nasıl alay edeceğiz buyurdu. Şimdi insanlar böyledir. Eğer bütün gücüyle insanları ne yapıyor? Hidayete davet ediyor. Bugün de böyledir. Hidayeti çağırıyorsun insanları. Kabul edenler ne âlâ. Etmeyenler, etmeyenler bilemiyoruz biz onun tekrar hidayete gelip gelmeyeceğini o ümitle yeniden çağırıyor insan. Ama Hazreti Nuh'da o ümit kalmamıştır artık. Hazreti Nuh'a ne diyor Cenab-ı Hak? Şu andan itibaren iman eden ne kadar varsa tamam bundan sonra sana iman edecek yok dedi Hazreti Allah. Yok artık. Bunların hidayeti mukadder değil. Cenab-ı Hak bizim üzerimize hidayet kapısını kapatmaz inşallah. Öyle mi? Evet. Ha biz o ümid içerisinde durmadan davetine, gayri vesairesine gayret ediyoruz. Hazreti Nuh bunun üzerine yakında sizler de bilirsiniz dediler ve nihayet Hazreti Nuh gemiyi bitirince bitirdikten sonra hatta iza ca'e emruna vakti geldi buyurdu Hazreti Allah. Efendim bizim hükmümüzün icra edilme vakti geldi. Bakın o güne kadar Hazreti Nuh Hazreti Nuh As asırlar asırlar 3-5 asır filan değil. 3 asır değil uzun zamanlar insanları davet etti fakat en sonunda Hazreti Allah Ya Nuh, bitti artık bundan sonra da hidayet yok sen mevcut gemiye ne yap efendim İhme se bakınız Gül nehmil fiha min külli zevcey disney o gemiye hayvanlardan birer çift birer çift sana iman etmiş olan üç oğlunu ve onların hanımlarını hanımlarını ailenden sana iman etmeyen aileni ve bir oğlunu bırak onları evet çünkü gemiye akraba olan binmeyecek iman eden binecek akrabalığın bir kıymeti yok Aynen niye benziyor? Bakın İslam da Hazreti Nuh'un gemisi gibi. Öyle mi? Ha. Buna binen binecek. Yani önce inanacak, sonra icabını yapacak ve buraya gelecek. İmanı ile. İman etmeyen oğlun var, ailen var, dostun var, ahbabın var. Kıymeti yok. Kıymeti yok. Hazreti Nuh'a da gemiye, buyurdu ki Cenab-ı Hak bu gemiye her şeyden efendim e, birer çift al, bakın devam ediyor, ve ehleke kendi aile efradını da al, aile efradını da al, yalnız illa men sebaka aleyhil kavlü kavlü hakkında hükmümüz geçmiş olan hanımın var efendim, oğlun var onlar hariçti Hazreti Allah. Onlar hariç. Şimdi sen ehlini gemiye al. Ve men emene iman edenleri de al. Bütün inananları da al ama devam ediyor Rabbimiz. Gerçi ve ma emene maahu illa kalil. Hazreti Nuh'la fazla iman eden yoktu diyor Cenabı Hak. Azdı. O azı gemiye aldı. Gemiye alırken de onlara şöyle buyurdu. Şimdi bakın tehlike baş gösteriyor. Mevla'nın emri geliyor, geliyor. ortalık tarumar olacak. Hayat, her şey duracak. Emir yaklaşıyor, Cenab-ı Hak hazırlık yaptırıyor. Gemiye aldırıyor. İnsanlara da Cenab-ı Hak bakınız İslam'ı gönderiyor, şu İslam'a girin diyor. Şu İslam'ı kabul edin. Evet. Bir tehlike gelecek. Bundan sonra Cenab-ı Hak emir veriyor. Ya, ya Nuh ve gale onlara de. Ne de? Gâlerke bu Fiha Gemiye binerken, bindirirken onlara söyle. Ne desinler gemiye binerken? Bismillahime cirâhe ve mürsâhe. Gemi yürürken de dururken de Allah'ın adıyla deyin bakayım bir. Bakın Besmele'yi yarım söylüyor, tam olarak bile değil. Yarım söylemesine rağmen bakın Cenab-ı Hak Besmele'de öyle bir sır vardır ki gemiye bindirirken Hazreti Muh iman edenleri şöyle diyeceksiniz buyuruyor. Bismillahimecireyha ve mursaha. Bu gemi yürürken de Bismillah diyeceksiniz, dururken de Bismillah diyeceksiniz. Selamet Besmele buyurdu. Selamet Besmele'dedir. Onun için bizim ümmeti Muhammed'in selameti de Besmele'dedir. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Öyle mi? Böyle diyeceksiniz buyuruyor. Sayın hatta onların Besmele'nin harflerini sayın orada da bir esrar var. Cehennem zebanilerinden kurtulmak, selamette olmak da Besmele'nin hatırınadır. Onun için her şeyde besmele, her şeyde besmele çekmek lazımdır, besmele çok mühimdir. Bakın Hazreti Nuh gemiye binerken böyle, bizler de arabalara binerken Bismillahi mecireyha ve mursaha diyelim, Allah'ın izniyle arabalarımızda hiçbir şey olmaz. Nasıl? Besmele ile Hazreti Nuh'un gemisi dağlar gibi dalgaların üzerinde hiçbir şey olmadı, bizim de otomobillerimize hiçbir şey olmaz. Onun için size bir sır söylüyorum. Evlerinizden çıkarken Ayet-el Kürsi'yi 6-7 defa okuyup, 6 kere okuduğumuz zaman önünüze, sağınıza, solunuza, birinci okuyuşta sağa, ikincide de sola. Üçüncüde öne, dördüncüde arkaya, beşinci de yukarıya, altıncıda aşağıya olmak üzere soğuk değil. Ayet kürsi bitince hu diye sıcak olarak üfleyin. Yedincide de okuyup kendi içinize doğru diye nefesinizi yutun. Allah'ın izniyle her türlü beladan muhafaza edilirsiniz. Evet, bu bir sır Muhammedidir. Evet, onun için arabaya, vapura, uçağa binerken bunları okuyun Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Bunu size söyleyen bu kardeşiniz bunu tecrübe etmiştir. Yani bunlar mücerrebattandır, hikaye ifade etmiyorum. Evet, mücerrebattandır Allah'a çok şükür. Biz eskiyanın elinde uçaklarda kaçırıldık. Fakat en sonunda Allah'ın izniyle izniyle hiç hariçten müdahale olmadan eşkıyanın elinden yine kurtuldu. Evet hep bu dualar sayesinde. Onun için Hazreti Nuh gemiye binerken ne diyor? Bismillahi mecreyha ve mursaha inne rabbi le rahim. Böyle diyeceksiniz diye herkese tembih ediyor. Diyor ki bu gemi yürürken de Besmele diyeceksiniz, Bismillah diyeceksiniz, dururken de Bismillah diyeceksiniz." dedi ve herkes gemiye bu şekilde bindi. Ondan sonra وَهِيَّ bihim bihi mevcin كَلْجِبَالِ Efendim, bundan sonra dağlar gibi dalgaların üzerine çıktı, gemi yürüyor, gidiyor dalgalar gibi. Hazreti Nuh gemiye binince baktı ki oğlu dışarıda kaldı bir tanesi, Diğer üçü hanımlarıyla beraber bindi. Ve nâdâ Nuhun, ne de olsa baba. Öyle mi? Babası Hz. Nuh şöyle dedi. Kime? İbnehu, oğluna. Öyle mi? Ve kâne fî mazilin, o bir kenardaydı. Dedi ki, ya büneyye ey oğlum, irke mana sen de bizimle beraber bin dedi. Sen de bizimle beraber bin. Ve lâ ma al kafirin. ''Şu küfredenlerle beraber olma, sen Nuh'un oğlusun.'' dedi. Öyle mi? ''Benim oğlumsun, kafirlerle beraber olma, sen gemiye gel.'' dedi. Ama baban onun oğlu olmak bir şey ifade etmiyor. Bakın iman olmayınca ne diyor? ''Gale'' oğlu dedi ki, oğlu dedi ki, Tamam, siz bu gemiyle gidiyorsunuz. Seavi ila cebelin Yasumi minel mai. Ben de dedi yüksek dağlara çıkarım. O dağlara sular yetişemez dedi. Onun mantığı nedir? Aklı o gün öyle şey yapıyor. Öyle mi? Diyor ki bu deniz dağın tepesine kadar çıkmaz diyor. Ben de dağlara çıkarım. Babası Allah'a sığın demesine rağmen. Bu ondan sonra da babası şöyle dedi. Gal. Le asim el yume min emrille bugün Allah'ın emrinden korunma diye ne daha koruyabilir ne saire hiçbir şey koruyamaz. öyle mi? Çünkü su yukarıdan da geliyor aşağıdan da çıkıyor. bunun üzerine <gülüyor> illa men rahime mer Hazreti Allah rahmete de onlar böyle konuşurken ve hale beynehum el mevcu araya büyük bir dalga geldi ve kene milel oğlunu alıp götürüverdi. <gülüyor> ve böylece Hazreti Nuh efendim kavmiyle beraber efendim besmele çeke çeke Bismillahi diye diye Bismillahimeci mecireha ve mursaha inne rabbiyle rahim diyerek dalgaların içerisinde yüzdü ve en sonunda da en sonunda da Cudi dağının üzerine gelince yine mecraha dedi ve orada durdu. Besmele'nin sırrı budur. Bunun için her işimizde besmele. Yemeğe başlarken, işe başlarken, dükkanı açarken vesaire yaparken sağ elimizle alıp besmele ile başlayın. Allah'ın izniyle hiçbir felaket yoktur. Evet Allah'ın izni. İşte Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hazreti Nuh'un kavmini, ile olan münasebetini bize böylece naklediyor. Onun ışığında bakıyoruz 20. asırın insanlığı da bundan farklı değil. Öyle mi? Öyleyse gelin bizler de İslam gemisine binelim. Besmele'yi kendimize rehber edinelim. Sonu selamettir Allah'ın izniyle. Öyle mi? Sonu nedir? Selamettir. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Bizi Peygamberlerin yoluna uyan, kendi hidayetinle doğru yolu bulan kullarından eyle ya Rabbi. Bizi şu veya bu sapıkların yolundan muhafaza buyur ya Rabbi. Bakın şimdi geçen gördünüz Nevruz diye bir şey vardı. Öyle mi? Peygamberlerin halkımızda bir alaka var Nevruz'a. Nevruz nedir? Çok yanlıştır. Nevruz, İran'da Yıldız Efendim ee, şeylerin, mecusilerin mecusilerin, ateşe tapanların ilk olarak ortaya koydukları bir bayramlarıdır. Dini olarak hiçbir hüviyeti yoktur. Din olarak dini bakımdan kendisine mukaddes nazarla hiçbir suretle bakılamaz. İran'da mecusilerin yani efendim ateşe tapanların ortaya koydukları bir bayramlarıdır. Nitekim onlar iki bayram yaparlardı. Birisi Nevruz, birisi Mehrican. Şeyde, Eylül'de. Bunun üzerine Medine'de Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak onların iki bayramına karşı size Ramazan-ı Şerif ve Kurban olmak üzere iki bayram verdi buyurdu. İşte Müslüman'ın bayramı budur. Dini bakımda. Başka türlü mülahazalarla kim ne yapar yapar o başka. Ama dini bakımdan hiçbir hükmü yok. Onun için peygamberden bahsettim ki bize ne öğretilirse peygamberden gelendir. Hidayet de odur. Ya Rabbi bize duyduklarımızla öğrendiklerimizle hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı batılı batıl olarak anlayıp batıldan istinab etmeyi nasibi müyesseri. Lillahil Fatiha.